Yeah. A Merhaba kainat. Bugün 6 Eylül Cuma. Yıl 2019, ay 9, gün 249. Hızır 124. 1441 Hicri Muharrem 7, 1435 Rumi Ağustos 24. Büyük, Büyük Saatli Marif Takvimi. so far lonely Didn't want you all the good girls go to hell Cause even God herself As enemies And once the water starts to rise And heaven's at a sight Peter should know better. Your cover up is caving in. Man is such a fool. Why are we saving him? Poisoning themselves now, begging for our help. Wow, who's burned in California? My turn to ignore ya. Don't say I didn't warn ya. All the good girls go to hell. 'Cause even God herself. on the Bill McCabe'ın aktarıyor. Yes dergisi. 3 Eylül 2019. Bu iklim grevi gereken aksatmanın bir parçası. İşler böyle gelmiş, böyle gider anlayışı. İşte asıl işimizi bitiren şey bu. Kendisini birdenbire muazzam bir fiziksel krizin içinde bulan bir gezegende yaşıyoruz... O kadar çok kömür, gaz ve petrol yakıyoruz ki dünyamızın atmosferi hızla değişiyor ve bu atmosfer değişikliği rekor sıcaklıklar yaratıyor. Temmuz şimdiye kadar ölçmüş olduğumuz en sıcak ay oldu. Bilimcilerin güvenilir öngörüleri son 1 milyar yılın en büyük yok oluş olayının eşiğinde olduğumuzu gösteriyor. İnsanlar muazzam sayılarda ölüyor Yersiz, yurtsuz kalıyor, milyonlarcası da başka çareleri kalmadığından yollara düşmüş durumda. Ne var ki, biz gene tutturduğumuz yolda gidip geliyoruz. Her sabah kalkıyor, bir gün önce ne yaptıysak, tas tamam onu yapıp duruyoruz. Durum bundan daha önceki varoluş krizine girildiğindeki gibi değil. O krizde, Amerikalılar faşizme karşı koymak için orduya yazılıp Atlas Okyanusu'nu aşmışlar, ülke topraklarında kalanlar da yeni işlere girmiş, gündelik hayatlarını değiştirmişlerdi. İşte iklim hareketinin yeni bir taktikle ortaya çıkması bu yüzden çok iyi haber. İlk olarak geçen Ağustos'ta İsveçli Greta Thunberg'in öncülüğünde uygulamaya konan bu taktik, böyle gelmiş böyle gider anlayışını yıkmayı içeriyor. Bu iş tabii ki okullarda başladı. Aylar içinde dünyanın dört bir yanında milyonlarca genç derslerini asıp bazen günler boyu süren okul grevlerine gitti. Doğrusunu isterseniz mantıkları kusursuzdu. Gezegenin kurumları üzerinde yaşayabileceğimiz bir dünya için herhangi bir hazırlık yapma zahmetine katlanmıyor idiyse, o zaman biz niye kendimizi hazırlamak için yıllarımızı hazırlamak zorundaymışız ki? toplum sözleşmesini siz yırtıp atıyorsanız, biz niye kendimizi o sözleşmeyle bağlı sayacakmışız ki? Ve işte şimdi bu gençler, biz geri kalanları da kendilerine katılmaya çağırıyor. Bu gençler, Mayıs'taki son büyük okul grevinden sonra, bir dahaki greve bizim de katılmamızı istediler. Tarih, 20 Eylül. Yer, kesinlikle her yer. Güney Afrika'da ve Almanya'da büyük sendikalar işçileri o gün bir günlüğüne izin yapmaya çağırıyor. Ben ve Jerry dondurmacısı o gün merkezinin kapılarını kapatıyor. Önceden stok yapmayı ihmal etmeyin. O gün Laş marka güzellik ve bakım ürünlerini almak istiyorduysanız eh şansınıza küseceksiniz artık. En büyük kitle hareketi muhtemelen New York şehrinde olacak. O hafta orada Birleşmiş Milletler Genel Kurulu iklim değişikliğini tartışmaya açıyor çünkü. Ama Amerika Birleşik Devletleri'nin bütün eyaletlerinde ve dünyanın bütün ülkelerinde toplantılar, yürüyüşler yapılacak. Hemen hiç şüphe yok ki gezegen tarihinin en büyük iklim eylemi olacak. Bunun bir parçası olmak istiyorsanız ki bunu elbette istersiniz globalclimatestrike.net adresini ziyaret edin. Bu, geleneksel anlamda bir grev değil elbette. Daha yüksek ücret talep eden kimse yok ortada. Ama biz, daha iyi hayat şartları talep ediyoruz. Kelimenin gerçek anlamında söylersek, dünya işlemesi gerektiği gibi işlemiyor artık. Araştırmalar gösteriyor ki, artan hararet ve rutubet, daha şimdiden insanın çalışma kapasitesini yüzde on kadar azaltmış durumda ve bu rakam, Yüzyıl ortasına kadar iki katına çıkacak. Ve onun için biz de diyoruz ki, daha iyi şartlara kavuşmanın yolu, eski hamam, eski tas anlayışını kırmaktan geçiyor. Bu grev, bu tarz eylemlerin sonuncusu olmayacak. Aktivistler şu anda yürütülmekte olan seçim muharebelerinin tam ortasına doluşmuş durumdalar. Ayrıca finans camiasını da hedef almaktalar. Bir bilanço çıkmaya başladı bile. Kamuoyu araştırmaları gösteriyor ki genç Amerikalıların gözünde iklim değişikliği uzak ara en önemli mesele haline gelmiş durumda. Ne var ki bu iş yalnızca gençlerle olmaz. Hepimize ihtiyaç var. Belki de hayatının büyük kısmını uysal uysal böyle gelmiş böyle gider temeli üzerinde kurmuş, kariyerlerinde ve hayat planlarında gerçekten ciddi kesinti ve aksamalarla hiç karşılaşmamış olanlarımızın özellikle işin içine girmesi gerekiyor. İşimiz tas tamam bu işte. İşler böyle gelmiş, böyle gider anlayışını bozmak. Gezegen kendi rahatlık alanını terk ederken bizim de aynı şeyi yapmamız şart. Öyleyse 20 Eylül'de sokaklarda görüşmek üzere. İklim acil